Günaydın. Yeni bir hafta, yeni kampanyalar. Türkiye'nin sorunları hiç bitmez. Ancak tarihinde hiç bu kadar tarihe, kültüre karşı kesif bir saldırı oldu mu bilmiyorum. En azından benim 40 yıllık yaşantımda bana olmamış gibi geliyor. Geçtiğimiz haftalarda Kapadokya'da bir imza kampanyası başlatılmıştı. Anımsarsınız belki. Ayça Olcaytu İşçen tarafından açılan kampanya. Kültür ve Turizm Bakanlığından bölgede hızla artan betonlaşmaya karşı önlemler alınmasını ve peribacalarına çok yakın bir konumda sürmekte olan otel inşaatlarının durdurulmasını talep ediyordu. Kampanya kısa sürede hızla büyüdü ve geçen haftayı 10 bine yakın imza ile kapattı. Ayça kampanyayı bireysel olarak başlatmış olsa da Göreme, Kültür ve Tabiat Derneği, Ürgüp Koruma, Araştırma, Turizm Tanıtma ve Eğitim Derneği, Çekül Vakfı, Ürgüp Temsilciliği, Kapadokya Rehberler Derneği ve Kapadokya Explorer Yayın Grubu da bu kampanyayı destekliyorlar ve Ayça ile beraber yürütüyorlar. Tarihi ve turistik değerleriyle ünlü, dünyada eşi benzeri olmayan Kapadokya'ya bir destek de Japonya'dan geldi. Geçtiğimiz hafta Change.org Japonya sitesinde başlatılan kampanya, Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı İrfan Önal'dan Kapadokya'daki otel inşaatlarının bir an önce durdurulmasını talep ediyor. Kapadokya'da doğayla ve tarihi dokuyla uyumsuz yapılaşmanın insanların kar hırsı yüzünden hızla arttığından ve bu yapılaşmanın korkutucu boyutlara vardığından bahsediyorlar. Ayça, Kapadokya'da yaşayan, yaşamayan, Kapadokya'yı ziyaret etmiş, etmemiş, herkese birden, hep beraber sesleniyor. Eğer yaşadığınız dünyaya duyarlıysanız, çocuklarınıza ve bizlerden sonraki nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakabilmek istiyorsanız, Kapadokya'nın geleceği için bir imza vererek ve kampanyamızı paylaşarak çabamıza destek olabilirsiniz. İmza kampanyasından sonra bölgedeki 6 sivil toplum kuruluşu ve otel inşaatlarının bulunduğu mahallelerin muhtarları bir araya gelerek Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu'na bir dilekçe vermişler. Bunun çok önemli olduğunu söylüyor Ayça. Çünkü Kapadokya'da ilk kez bu kadar sivil toplum kuruluşu bir araya gelip bir dilekçenin altına imzasını atmış hatta bunun ardından sivil toplum kuruluşları bir platform kurmak için de çalışmalara başlamış. Hem sivil toplum kuruluşlarının hem de uluslararası desteğin ne gibi sonuçlar yaratacağını ilerleyen günlerde hep beraber göreceğiz. Bu sırada kampanyaya bir göz atmak isterseniz change.org/taksimkapadokya adresini ziyaret edebilirsiniz. Burada kampanya ile ilgili daha fazla bilgi, gelişmeler, haberler var. Geçtiğimiz ay Profesör Zerrin Bayraktar tarafından başlatılan ve Haydarpaşa Port Projesi'nin iptaliyle Haydarpaşa Garı'nın tren garı olarak hayatına devam etmesini talep eden kampanyada ulaşılan imza sayısı 14.000'e yaklaşmış durumda. Ulaşılan imza sayısı aslında azımsanacak bir sayı değil. Fakat Profesör Bayraktar daha güçlü bir imza teslimi ve daha net kazanımlar için kampanyayı sürdüreceğini, asıl hedefinin en az 30.000 imza olduğunu söyleyerek kampanyaya hızla devam ediyor. Profesör Bayraklar'ın kampanyasına konu olan Haydarpaşa Garı, Hürriyet Gazetesi'nde Melike Kartal'ın hazırladığı haberde de yer almış. Melike Kartal'ın 8 Aralık'ta yazdığı yazı İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylanan Kadıköy'deki Haydarpaşa Garı ile Kadıköy Meydanı Nazım İmar Planı'nı konu ediyor. Kadıköy'de resmi kutlamaların yapıldığı meydanda bulunan Atatürk hekelinin kaldırılacağı, o bölgenin fuar alanı ol olacağı haberleri üzerine yazıyı kaleme almış, Karakartal. Şimdi Haydarpaşa Garı çevre düzenlemesi ve Kadıköy rıhtımı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi halka sormama konusunda bir çığır açtı ve işi yerel belediyeye fikir sormama noktasına kadar götürdü. İlçenin halkını, dokusunu bilen ve tanıyan Kadıköy Belediyesi'nin görüşünü almadan bir proje hazırladı. Haydarpaşa Garı yeni planda bütünüyle otel olarak tasarlanmış, ticaret alanı olarak belirtilen binlerce kilometrelik alan... Yine Yeşil'in değil, yapılaşmanın habercisi sözleriyle Profesör Bayraktar'ın kampanya açarak engellemeye çalıştığı durumu bir kez daha gözler önüne seriyor. Change.org Taksim Haydarpaşa adresine girerek detaylı bilgi alabilirsiniz. Change.org Taksim Haydarpaşa Port. Haydarpaşa Port'a dur diyor Zerin Bayraktar ve 14.000 imzacı yazısında yine beton yine beton diyerek isyan eden Melike Kara Kartal'ın değindiği bir başka konu ise Moda Sahil Park. Change.org'da Süha Ertekin tarafından başlatılan bir imza kampanyasıyla beton plakalarla kaplanması önlenmeye çalışılan Moda Sahili Melike'nin gözünden de kaçmamış. İki hafta önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Anadolu Yakası Müdürlüğü'nü arayıp bilgi almak istediğinde Neyin peşinde olduğu sorusuyla karşılaşmış gazeteci Melike Karakartal moda sahilinin düzenlenmesinde halkın ihtiyaçlarını göze alıp almadıklarını sorduğunda ise nerede görülmüş peyzaj düzenlemelerden halktan fikir alınması cümlesiyle halkla ilişkiler yetkisinden fırça yediğini anlatıyor Melike. Halbuki yani bütün belediye projelerinde halkın fikri ve ihtiyaçları Çerçevesinde şekillenir. Projeler gerçek belediyecilik zaten bu değil midir? Süha Bey'in moda sahil park için sarf ettiği çabalara sağ meyvelerini vermeye başlıyor gibi görünüyor. Hashtag betonsuz moda diyerek modalıların geniş desteğiyle başlatılan kampanyada toplanan imza sayısı ise 4000'e yaklaşmış. Sahildeki inşaat çalışmaları ilerlemeden bir an önce... Kararının iptal edilmesini hedefleyen SUHA yakın zamanda imza teslimi de yapmak için hazırlanıyor. Bu sürede de yetkililerin duyarlı olmasını bekliyor. Kampanya hakkında detaylı bilgi içinde change.org Taksim, Taksim Betonsuz Moda adresini ziyaret edebilirsiniz. Evet Türkiye'den çıkalım yola ve Fransa'ya gidelim. Fransa'da da enteresan gelişmeler, enteresan haksızlıklar var. Elodie Gasman tarafından başlatılan kampanyanın konusu ise askerlere ödenen maaşlar. Fransa'da asker ailelerinin şu günlerde maddi zorluklar çektiğini söyleyen Elodie, Savunma Bakanlığından askerlerin maddi durumlarını gözeterek iyileştirme yapmasını talep ediyor. Elodie yakın zamanda yeni bir mali sistemin devreye girmesinin ardından gerçek olmayacak kadar tuhaf sorunların ortaya çıktığını söylüyor. Bilgisayar sistemlerine fazla güvenince böyle şeyler oluyor tabii. 2011 yılının Ekim ayından itibaren başlatılan uygulamada sınır dışı görevden özellikle de Afganistan'dan dönen askerlere ayda sadece 100-200 euro arası maaş veriliyormuş. Yetkililer sorunun yazılım sistemindeki bir aksaklıktan kaynaklandığını açıklasa da henüz sorunu gideren çıkmamış. Savunma Bakanı 29 Ekim'de yaptığı resmi bir açıklamada fonları açarak ödemeleri yapıp mağduriyetleri giderme söz vermiş ama sonunda hala sorunlar çözülmemiş. Asker eşi olan Elodie eşlerin gizliliğini korumakla yükümlü olduklarını bu sebeple konu hakkında da çok konuşamadıklarını bu yüzden onların hakkını aramanın eşlerine düştüğünü açıklıyor. Elodie savunma bakanından bir an önce eksik ödenen maaşların tamamlanmasını talep ediyor. Eşinin askerde çektiği sıkıntıların üzerine bir de maddi zorluklarla baş etmek zorunda kalmasının büyük haksızlık olduğunu söyleyen Elodie bunu hele Fransa gibi bir devlete yakıştıramadığını da ekliyor evet gerçekten bilgisayar sistemlerine bu kadar güvendiğinizde tabii ki sorunlarda karşılaşıyor ama çözümü de acil ve normal olmalı çünkü bu maaş ödemesi sonuçta evet herkese istediği arzu ettiği bir gelecek diliyoruz esenlikler.